Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba kurban ibadetiyle ilgili bir ders yapacağız inşallah. Onun hükümleri e, adabı ve ona mutallik olan meseleleri. Kurban ibadeti. Kurban Beyram'ı e, yaklaşırken o münasebetle bugün günlerden 19 Dülki'de 1462 17 e, Ekim 2011 Her Musulman'ın yapabilecek bir ibadet olduğu için bu dersi bugün uygun gördük. işleyelim hatta kurbanımızı tam şeriatin fıkhına göre yapalım inşallah. Kurban ibadeti nedir? En büyük ibadetlerden bir ibadettir. Çünkü nedir? İslam'ın bir şeiresidir. Şeire nedir? Bir şiarıdır, bir sembolüdür, bir alametidir, Allah'ın bir emridir. Allah subhanehu ve teala bu şaireleri tazim etmek, yüceltmek neye delalet eder? Allah korkusuna delalet eder. Onu hiç Allah Subhanahu ve Teala Hac suresi 30. ayette şöyle buyuruyor. Ve men şair şairallahi fe inha min takval kulub. Kim Allah'ın şairelerini yüceltse? Yüceltmek nedir? Tazim etmek nedir? Yani onun haddini aşmamak haddinde durmak. makanesini kalpte yerini vermektir. Böyle yapan insan ne olur? Böyle insanın kalbi nedir? Takvaydan doludur. Takva nedir dedik? Senden Allahu Teala'nın arasına, azabının arasına bir set çekmektir. Yani bunun özeti nedir? Sen, Allah-u Teala'nı görmüyorsan, allah Teala senin bütün hal hareketini görüyor. Bu da nedir? Takvallah. Bu takva, çimde hakkıyla var ise, allah Teala'nın sınırının önünde, hakkıyla durar. Tazim eder. Hafife almaz. Küçük, düşürmez ele hiç. Ne yapar? En küçük meseleyden, böyüc meseleyi, ehli takva, Ayırt etmez. Allah'ın emiri emirdir. Bu küçüktür, bu büyüktür demez. İşte bu kurban meselesi de en büyük şairelerden birisidir İslam dininde. Neden büyüktür bu şaire? Çünkü bu peygamberlerin babası ve imamından kalan bize bir mirastır. O da kimdir? İbrahim aleyhissalatu vesselam. İbrahim aleyhissalatu vesselamın kıssasını hepimiz biliyoruz. Rüyasında emir olunur ona oğlunu kurban etsin. Eder mi? İbrahim Aleyhisselam, peygamberlerin imamı, muvahhidlerin rehberi. Nasıl yapıyor? ne ve ne diyor. Ne yapıyor? Oğlunu getirip taşın üzerine koyup bıçağını bilemiş kesecektir. Oğlu kimdir? İsmail Aleyhisselam. Bu kişisi de kimdir baba oğul? Bizim nebimizin dedesidir. Her kişisi de teslim oluyor. Baba oğul teslim oluyor. Bir rivayette Hazreti İbrahim diyor, e, Hazreti İsmail diyor Hazreti İbrahim'e baba diyor yüzümü kapat, gözümü bakla yüzümü kapat, yüz ifadamı görme. Keserken beni yüz ifadamı görsem babalık ön plana çıkar, elin titrer diyor. Neden? Çünkü de peygamberdir, teslimiyet Allah. Ve hakkıyla bıçağı vuruyor, kesmiyor. Taşa vuruyor, taşı kesiyor. Sonra Allah Teala cennetten ne indirir? Bir koç indirir. Diğer kabul oldu senin kurbanın, onun yerine bunu kurban et. İşte bu kurban o şairedir. Kıyamet gününe kadar da de bu devam edecek. Ondan dolayı İslam'ın bu neidir? Sembolüdür. Bunu ne zaman yapıyoruz kurbanı? Her hacı hacde, hacde kurbanı kesmesi şarttır. Hacı olmayan da nerede? Kendi ikamet ettiği yerde kesecektir. Demek ki kurban şairesi çok önemli bir şairdir. Şimdi bu dersimizi bir gün biraz daha değişik yapacağız Allah'ın izniyle. Ben bu dersi biraz acele hazırladım ama madde madde hazırladım bunu daha güzel anlaşılsın diye soru-cevap şeklinde yaptım bunu. O da kaç soru-cevap şeklinde oldu? 80 soru-cevap kurbanla ilgili. Yen de daha ilmi istesek bunu yaparız, mesele deriz, mesele, 80 tane mesele ile ilgili? Kurbanla ilgili. Bismillah deyip başlarız. Birincisi kurbanın tanımı. Kurban nedir? Kurbanın Arapçası nedir? Eyyub? Adhiyye. Ha? Nedir udhiyye? Kurbandır. Yani fida. Fida. Veriyor. Kurban da nedir Türkçe'de? Kurbanın da asıl da, asıl kelime olarak kurban da Arapçadan gelmedir. Kurban ile uzhiye aynendir. Ama niye ee, kurban nedir? Bir şeyi Allah rızası için kesiyorsun. Bu nedir? Kurbandır. Kanını döküyorsun Allah rızası için Buna kurban derler. Bu birinci mesele. Yani sen bir canlını, hayvanı alıyorsun, Allah rızası için kesiyorsun, kanını dökürsün, bu kurbandır. Bu birinci mesele. İkinci mesele, niye kurbana kurban söylenildi? Arapca'ya dönsek, uzhiye nedir? Dedik, kurbanın bir, bir başka adıdır. Ama neden uzhiye demişler? Çünkü zuha vakti kesiliyor. Duha vakti ne zamandır? Beyram namazından sonra hükmü dahil oluyor. En faziletli çesme vakti de Beyram namazından sonra olduğu için uzhiye demişler ona. alınmıştır. Duha ne zamandır? Kuşluk zamanıdır. Yani güneş e yerden içi mızraktan sonra önle namazından cüneş ortaya gelmeden 10-15 dakika önce buna uzhiyo zamanı derler. Bu zamanı. Bu zamanında bir namazı var. Biliyoruz. Salatul buha. Biz Türkçe ne diyoruz? Kuşluk. Bir rivayette de evvabin namazı değildir buna. Evet. Bu üçüncü mesele. Üçüncü mesele kurbanın delilleri nedir? Kurban, delillere bakmak için bizim dinimizin temeli nereden alınır? Üç kaynağımız var. Ana kaynak üçtür. Üçün altında, ikinci planda başka kaynaklar var. Ama ana kaynak üçtür, değişilmez. Birincisi nedir? Kur'an, Allah'ın kitabı. Kincisi, Resulullah'ın sünneti. Sünnette kavli, fiili, ikrari var. Sonra üçüncüsü nedir? İcmadır. İcma da nedir? Olmasa olmazdır ehli sünnette. Bundan sonra gelen kaynaklarımız nedir? Bunları destekleyicisidir. Oların da en birincisi nedir? Kıyastır. Ehli sünnet kıyasa o kadar tazim etmiştir ki dördüncüye çekmiş bunu. Kim kıyasa inanmasa ehli sünnet çizgisinden kaymıştır. Gitsin kendisini başka bir şemsiyenin altına yerini bulsun. Çünkü ümmette kıyası inkar edenlere zahiri demişler. Kim kıyasa inkar etse kıyası zahir olur. Yen de rafizi olur. Çünkü rafizilerle zahiriler inkar etmişler. Zahiri ehli sünnetten çıkmış, rafizi de Şiialerden çıkmış. Onlara da diğer gruplar uymuştur ehli sünnetten. Biz bu üçüne bakacağız. Kitap ve sünnet ve kıyas şey surasında e, Kevser surasında fasallili rabbika venhar Bu alimler icmaen diyorlar. İnhar Surası nedir? İnhar kelimesi kurbanını kes. Fasallili rabbika namazdan sonra kurbanını kesersin. Nedir bu? Kurban. İster hacda, ister normal zamanda fasallili rabbika venhar bu Kur'an kurbanın şeyi çıktı delili. İkincisi de En'am suresi 162. ayette kul inne salati ve nusuki ve mihaya ve memati lillahi rabbil alamin. De ey Muhammed, ey Nebim. Ey Resulüm. İnne salati benim namazım. Ve nusuki benim İbadetlerim. Ve mihyaya ve memati. Benim yaşamam, ölümüm. Hepsini kimi içindir? Ne içindir? Allah'tan gelmişiz, Allah'a gideriz. Allah Teala bunu kime hitap ediyor? Resullarına. Resulları hepsi bu ayetten muhatap ediler. Biliyoruz bu ayetin son, beyrağını kim kaldırdı? Hz. İbrahim. Hepsi bunuyden Nediler? Muhatab Hepsi aynen çizgide gitmişler. Nedir? Bütün ibadetlerimiz kime yönlendiririz? Allahu u Teala'ya. Bu da nedir? Tevhid-i uluhiyyedir. Teala'dan başkaya bir ibadeti göndersek ne oluruz? Şirk koşmuş oluruz. Hakkıyla muvahhid olmak için bir küçük mıskal zerre ibadeti Allah'tan başkaya gönderemeyiz. Her şeyimiz kimi içindir? Allahu Teala içindir. Şimdi bu da delildir. Salati, salat şeriatin son Müslümanın Musulmanın kimliğidir. Nusuk bütün ibadetler. Hatta İbni Abbas'tan rivayet gelen e, nusuk nedir? Kurbandır diyor. Ve birçok sahaba bunun üzerine icma etmişler. Demişler ki nusuk cemi ibadettir. Bir kısmı demiş kurbandır ama hem kurbandır hem cem'i ibadettir. Ama şambolik olarak kurbana anlamı ağır basıyor. Nasıl zikir desek bütün zikirdir. Ben Allah'ı tefekkür edeceğim zikirdir. Ama zikir dediğinde dilden zikira nedir? cinayettir. Nusuk da genel bütün ibadetedir ama burada özellikle nusuk nedir? Kurbana şeydir. Sonra Allah Subhanahu ve Teala Hac suresinde zaten hacten ilgili olduğu için veliku'l ummetin cealnâ menseken menseken liyuzkür liyedzk liyekur ismallahi alâ mâ rezakuhum min behîmeti'l enâmi. Burada da resmen Allah Subhanahu ve Teala diyor hel ümmetin bir menâsiki var. Çünkü şeriatler peygamberlerin nedir? ayrı ayrıdır dedik. Ama bu mensek meselesi Hazret İbrahim'in bize kadar aynandır ama bazı sünnetleri, bazı adetleri ayrıdır ama ana şeyilen bizim dinimizden Hazret İbrahim'in, Hazret Musa, İsa hepsi aynandır. İşte bu da delildir. Mensek nedir alimler diyorlar burada? Neye delalet ediyor? Kurbana delalet ediyor. Bu nedir? Kitaptan üç ayet. Başka ayetler de var ama bu üçü yeter inşallah burada. Sonra hadislere gelirken sünnete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'in rivayetiyle Bukhari ve Müslüm'ün ittifakıyla diyor ki Zahhan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi kepşeyni emleheyni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içi koç hem lehayni, e, boz rengi. Yani e, koyu rengi. Bunu ne yaptı? Zahha, kurban etti diyor. Gördüm ki, farayı vazian kademeyi ala, gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safhateyhima, ayağını koymuş ku, ku, ku, kurbanın boydu tarafına, yusemmi ve yukebbir feyezbehumuha biyedih. Bismillah, Allah-u Ekber diyor elilen çesti. Gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu neye delalet ediyor? Kurbanın yeri olduğunu. Resulullah çitene kurban çesmiş. Sahaba bunu nekl ediyor. Buradan alimlerimiz diyor ki delalettir bu kurban. Nedir? Dinimizde sünnettir. Yeri var yani. Sonra Ummu Seleme radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza dahil el İza dahilet el Aşr un zulhicce. dedi vel aşr ve ve, ve, ve Kur'an'da da geçiyor. Aşır dedi zulhiccedir. Bu meşhurdur. İnşallah bundan sonraki dersimiz zulhiccenin faziletiyle ile ilgili olacaktır. Evet. Bu 10 güncürince o aradı hakkum an yuzhiya bir tenes kurban kessin 10 güncürende feleyemis min sha'rihi ve basharihi şey'en Kim 10 güncürdüğünde istir kurbanını kessin saçından tüyünden yenden tırdağından yani bedeninden bir şeyi almasın o 10 günle yapsın tutsun kendisi hatta kurbanı kesecek bu hadisi de i̇mam Müslim rivayet ediyor. Burada nedir delil? Eğer bir taneniz istedi kurban çezsin. Demek ki kurban sünneti var imiş. Sonra başka bir rivayette diyor ki Bukhari'nin rivayetiyle Men zebehe ba'de salati Namazdan sonra kim çesse yani beyram namazından sonra kurbanını çesse fakat temmenu sukehu Misak nedir dedik? Kurbanını, kurban ibadetini tamamladı. Ve asaba sünnete'l-müslimîn. Müslümanların da sünnetini isabet etti. Demek ki kurban nedir? Müslümanların sünnetidir. Kimdir Müslüman? Huve semmâkumü'l-müslimîn. Kimdir bize Müslüman diyen? Hz. İbrahim bu adı verdi bize. Demek ki bu delildir ki kurban sünneti Hz. İbrahim'den Bugüne kadar geliyor. İcmaa gelirken ümmet alimler dört mesebb ve bütün alimler katibeden hepsi ikhilafsız icma etmişler. Kurban sünnettir. Yani ibadattır yeri var. Meşruettür. Meşruiyeti üzerine icma etmişlerdir. Bu da e, bir mesele. Bu üçüncü meseleydir. Dördüncü mesele yine yani de dördüncü soru hükmü nedir kurbanın? Şimdi biz dedik şer'en meşru'tür. Kitap sünnet hükmü nedir? Ehli sünnet alimleri kurbanın hükmünde iki kısma ayrıldılar. Birincisi cumhuri ehli sünnet, genel ehli sünnet Dediler bu sünneti muakkettir. Muakket sünnettir. Burada da birçok delilleri var. Bir delilinden birisi İmam Müslim'in rivayetiyle Ümmü um Selem'e biraz okuduğumuz hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 aşre zülhicce girerken ne dedi? Eğer bir deneniz kurban kesmek istedi. Burada istedi kelimeti nedir? Vücub değil alimler diyorlar. Vacip olmayı gerekmez. Seçim hakkı vermiş. Sünnette de ne var? Seçim hakkı var. Ama vacip olsa o zaman seçim hakkı vermezdir. Bir daha diyorlar ki sabit sahih rivayetlerden sabit oldu. Abu Bakır'ın Sıddik Umar'ın İbnil Hattab Çi Raşid birinci helife Sabit oldu. Sabit, sahih rivayetlerden bazı seneleri kurban kesmediler. Dediler ki, Müslümanlar bilsiler ki, bu vacip değil. Ferz değil. Çünkü onların sünneti bizim için nedir? Sünnettir. Evet, o zaman ne oldu? Vacib değil. Bu cumhur ülemenin kavludur. Bir de İkinci kavul o da Abu Hanife, İmam Auzagi ve bunlara uyan imamlar. Çünkü İmam Abu Hanife, e, İmam Auzagi, İmam Abu Hanife rahimhumullah ve rızı anhum, bu de büyük imamdır. Auzagi İmam Abu Hanifeden daha büyükjidir, daha önceydir. İmam Auzagi de medresesi vardır, mesabet vardır. Ama Allah Subhanahu Taala onun için yazmadı. Telebeleri toparlayamadılar mezhebini. İmam Ebu Hanife'nin mezhebi toparlandı. Allah Subhanahu ve teala kabul buyurdu. Ne oldu? Ümmette icmaen kabul olundu. Bu da demek ki Allah nimetini istediğine tamamlattırır. Evet. Bu ki alim mobuna uyan alimler ne diyorlar? Diyorlar vaciptir. Bir rivayette de bizim hocamız Şeyh İbn İthemin o da vacip diyor. Evet, maksat olan bu ki kavul var. Bu ki kavul var. Çünkü bunların da kavulu ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çiğ kurban kesmiş mi? Kesti. Her sene kesiyordu kesiyordu. O zaman biz Resulullah'ın fiili bizim için vaciptir uymamız lazım. Bunu delil getiriyorlar. Çinci'de de bir hadiste İbn-i Mace, İmam Ahmet rivayetiyle, Men vecede si'aten le'en le yuzahhi felem yuzahhi. Eğer bir dene malında bolluk gördü, yani elinde kurban alma imkanı var, kurban etmedi, fela yehzır musallana. Bizim musallamıza gelmesin, yani beyram namazımıza katılmasın. Bu ne diyorlar? İşte bu duyurlar. Niye Resulullah ona ceza verdi? İşte bu nedir? Delalet eder ki neye? Ucuba. Ama zahir, Allahu Alem racih olan sünnet-i muakkettir. Sünnet-i muakkedin tanımı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnettir. Yapsan ecir, çok azim ecir alırsın. Yapmasan Ceza yoktur ama büyük ecirden, o azim ecirden mahrum kalırsın. Bu sünnetin tanımıdır. Ama bir de sünnet, sünnet var, sünnet-i var. Sünnet-i nedir? Çesinleşmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dura dura üzerine basmış. Her zaman yapmış onu, terk etmemiş. Nedir? Bu sünnet-i muakkaddir. Mesela salat-ül vitr, vitr namazı sünnet-i muakkaddir. Fecir namazı Sabah namazının şeyi nedir? Sünneti i muakkettir. İşte bu türlü sünnetler ne oluyor? Muakked oluyor. Bu da delildir. Ama oların İmam bu Hanife ve medresesinin getirdiği delil, vücuba delalet etmiyor. Çünkü teç başınadır. Usul-ü fıkıhta da vücub tek başına gelse delalet etmez. Hatta onu ne yapacak? Başka deliller onu şey dokun. Güclendirecektir. Sonuçta vücubat meselesinde eğer bir tanenin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi imkanı var ise kesmesi lazım. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Yoksa ceza babından bizim musallamıza gelmesin. Ama bu nedir? Bu ferzi vücub etmez. Kıyas etsek neye? Samırsak soğan Resulullah diyor kim samırsak soğan yedi bizim camimize gelmesin. Bu gelmesin diye nedir burada gelmesin? Ruhsat değil. Ama nedir? Cezadır. Gelmesin diyor. Ama demiyor bu dinden çıktı yani farizi terk etti. Ama ne veriyor? Caza veriyor. Çünkü sen gelirken camiye hem insanlara hem meleklere aziyet veriyorsun. Sen kurbanı kesmiyorsan demek ki bir önemli sünnetten ne yapıyorsun? Terk ediyorsun. Bizden Müslüman sambolunu kaldırmak istiyorsan şiarını o zaman kurbanını keseceksin. Evet. Beşinci mesele. Her ehlibeyte beyte nedir? Meşru'tür. Her ehlibeyte beyte meşru'tür kurban gelsin. Yani bir şahıs bir şahıs ve ehlibeyti beyti kurbanı kesecektir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnne ala kulli beytin fi kulli aamin uthaten. Her eve her sene bir uthüye var. Bir kurban var. Demek ki baba kesti, çoluk çocuk diyemez ben ilgilenmem. Ama ne yapacak? O ehli beyt. Yani baba kesti niyet etmez kendisi için. Ne, ne niyet edecek? ehlibeyt beyt. Tabi baba, baban çimlen mes'ülü ise bir kurban o yeve yeter. Ama nedir? ehlibeyt şeydir. Onun için Hazreti Ayşe, anamız radıyallahu anha ve an ebiha, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını keserken ne dedi? Dedi Bismillah. Allahümme tekabbel min Muhammedin ve ali Muhammed ve min ummeti Muhammed. Allahım Bismillah dedi, Allahım Muhammed'ten ve Muhammed'in ehlibeytinden ve ümmet Muhammed'in ümmetinden kabul etti. Demek ki nedir? Ama biz ümmeti keseceğiz. Hayır. O ümmetin resul olduğu için o özelliğidir Resulullah'ın. Ama biz elimizden mesulüz. Onun için keserken ne diyeceğiz? Bu benim yerime ve Ali Beytim yerime. Ali Beytim kimdir? Hanımım, çolum, çocuğum buna giriyor. Evet. E mesele hikmeti nedir kurbanın? Ne hikmet Allah Subhanahu Teala bunu ne yapmış bize? E, şey yapmıştır ve emretmiştir. Birincisi alimler diyorlar ki Allah'a yakın duşmaktır. Allahu Teala'ya yakın düşürsün. O da nedir? Sınırında durursun. Allah diyor kurban ces, kesiyorsun. Bu nedir? Allahu Teala'nın bir ibadet emrini yerine getiriyorsun. Bir de bu ibadetin bir özelliği var kan döküyorsun. Bu bir şeiredir. Kanı döküyorsun. Bu ne yapıyor? Kurban ibadeti bir de Müslümanlara has bir şeydir. Her sene bu ibadet canlanıyor. Biz de görüyoruz. Çoluk, çocuk, hepsi çıkıyorlar, kurban kesiyoruz. Bu bir Müslümanın, İslamiyatın bir sembolüdür. E, ve en, e, alimler diyorlar ki, en büyük sembollarındandır Ne? Şey. Sonra ikinci hikmeti nedir? Seni Eğitim yaptırır übudiyete. Übudiyet nedir? Allahu u Teala'yı kulluk seviyesine kulluk yapıyor. Yani sen diyorsun bu kurbanı kesmek nedir? Anlamı nedir? Ne faydası var? Allahu Teala diyor ki, diğer bir hac ayetinde, diyor ki, sizin kestiğiniz bu kurbanın ne eti, ne çemiği, ne kanı allah Teala'ya varmaz. Ama ne varar? Takva. Sizin kalbinizdeki niyet, salih amelleriniz, Kalkar. O da Allah Teala yanına gelir. Yoksa Allah Teala sizin ihtiyacınız yok diye Sizin için Allah kabul eder o ameller. Bu da nedir? Übudiyeti en zirveye çıkartmak kurbandır. Onun için put paraslar Allah putlarından bir şey isterler. Kurban keserdiler. E bugün günde bir devlet başkanı bir yere gidiyor. En yüceltmek için ne yapıyorlar? Adamın ayak alta kurban kesiyorlar. Onun için kurban Allah'tan başka e, kesilse nedir? Şirk'tir. Çünkü bu bir nedir? Tevhidin sembolüdür, übudiyetin sembolüdür. Onun için filan hoca için, filan şeyh için, filan cinni için, filan türbe için, filan kabir için, filan evliya Allah için kurban kesilse ne olur? Allah kurusun, şirk olur. Kurban en yüce ibadettir sadece Allahu Teala için olur. Evet, üçüncü tevhidi ilan ediyorsun. Kurban çesmekle tevhidi ilan ediyorsun. Neden dedik tevhidi ilan ediyorsun? Çünkü kurban kimin sünnetidir? Muahedlerin imamının sünnetidir. Muahedlerin imamı kimdir? Hazreti İbrahim'dir. ki Hazreti İsmail'den oğlun hadisesidir. Bundan dolayı e, kurban önemli bir meseledir. Hikmetiniz ortaya çıkıyor. Sonra dördüncü itamul fukara. Fakir fukaraya muhtaclar ne yapıyorsun? Senede bir sefer... Beyramları, içi beyram oluyor. Fakirin beyramı nasıl beyram olur? Et giyecek. Et bol gelir. Fakir eti belki senede bulamaz. Bazı fakirler var Kassab'a geçerken Kassab'ın dükkanı önünden ete salam veriyorlar. Diyorlar <gülüyor> senin üzerine salam olsun. Ey et seni hatta darus selam Seninle buluşuruz. Nerede? Darussalem cennette. Yetiyemiyor. Onun için bu fakiri ne yapar? Sevincilentirir. Evet. Sonra ne diyor? Beşinci fayda nedir? Kurbanın faydası var. Kurban eti alimler ittifakendüler bereketli bir ettir. Onun için Allah subhanahu Teala kurbanın dağıtımında üçte birini sen yebilirsin. Çünkü ehl beytin ne olur? Kurban etinden beslenir. İşte budur. Eskiden de Arablar yeti keserdiler, kuruturdular da. Onun için Ömer'in beşhür bir kavlu var. Diyor kurban, Arap'ın meyve ağacıdır. Yani her köyün bir meyve ağacı var. Her ümmetin bir ağızları var. Biz neyle meşruğuz mesela? Çeşitli mesela... İncirdir, elmadır, filandır. Filistin zeytunla meşhurdur. Her ülke bir şeyle meşhurdur. Araplar neyi var? Sahradadırlar. Neleri var? Kurban ağacı var. Her senede bir barını alıyorlar. E bu günde de derin dondurucu var. Kurbanı kesiyorlar, dolduruyorlar. Bakın ne kadar Türkiye'de Kur'an kursları var, medreseler var. Derin dondurucuları almışlar, yedek kurmuşlar. Kurban etlerini alır. Bir sene o medresede, o çocuklar hafız, yani ilim talebesi olurlar, kurban etini devamlı derin dondurucudan çıkartıp büyüler. Bu da bir hikmetidir. Altıncı hikmeti, sana Allah Teala mal vermiş, o malının şükrünü iddia ediyorsun. Hissediyorsun onu. Vesaire, hikmeti çoktur. Bunları biz yakaladığımız kadarı bir süründe alimler söylemiş. Evet. Yedinci mesele, kurbanı Nasıl böleceğiz? Burada da alimler çi rivayet. Biri diyor ki üç yere böleceğiz. Kurbanı üç yere böleceğiz. Birini kendimize çinsi, o bir çinci parçasını e, e, dostlarımıza üçünü fakire. Bu da İbni Abbas'tan vesair mezheplerden mervidir. Bir rivayette de diyor yarba yarıya böleceğiz. Ama racih olan ümmetin ittifak ettiği dört mezhep racih olan üç yere böleceksin. Kurbanı üç yere böleceksin. Bir kısmını kendin ye, fazlaysa derin indir. Bir kısmını fakir fukaraya dağıt, bir kısmını da dost, konum, konşuyu, akraba ya dağıt. Asıl kurban da et dağıtmaktan daha fazla da asıl da şey de olabilir. Konum, konşu dediğin yemek yaparsın, onları davet edersin. Asıl da bu daha kuvveti artırır. Sünnettir. Daha büyük sünnettir. Daha kuvveti ne yapıyor? Arttırıyor. Ama burada alimler diyorlar ki bir şeye dikkat çekiyorlar. Nefis var gelir basar. Rabbena hebbena. Bunun şeytan matodunu da kurmuş bizim için. esprisini de yakalattırmış bize. İslam'da Rabbena hebbena yoktur. Şeriat neyse o. Kur kurbanı üçe belerken en güzel yerlerini kendine ayır. Kemiklerini, yağlarını kelle paçasını, sakatatını işte bunları sadaka için olmaz. Ne olacak? Adaletli üç yere böleceksin. Hepsini de versen daha afzaldır. Alimler diyorlar. Hepsini ver, tasadduk ve daha afzaldır. Yani sakatatı kendine koy, sabret, ver lentenalur birri iyiliği, hakkıyla cenneti kazanmazsınız. Hatta tunfiku mimme tuhibbun. İnfak değil ki çocuğun bir yemek kaldı töküleceğine götür fakirlere ver. Bu değil infak. Ha bu da fazilettir. Ama infak nedir? Kendi yemeği yarıya böleceksin. Yani kendin aç kal konşuna ver. Asıl zirvet odur. İşte o sahabe öyle yaptı. Kendisi yemedi lambaları kapattı biliyorsunuz. Ayet indi. Verdi misafirine. Hazreti Ömer geldi dedi ne kadar koydun Resulullah dedi. Dedim malımın yarısını getirdim, yarısını çoluk çocuğum çıkardım. Hz. Ebu Bakır geldi, dedi bütün malımı getirdim. Hiçbir şey koyma. Allah ve koydum çoluk çocuğa. Zirvet, tavan. Evet. Sekizinci mesele. İyidir biz kafire verebilir miyiz? Hepimiz çafir konçularımız var. Yen yani ehli kitap, yen yani ateist, yen yani dinsiz, yen yani vesaire. Leb demeden leblebi anlarsınız. Bunlara olur mu vermek? Bunlar da kaidesi nedir dedik salam gibidir ile hasta ziyareti gibidir. Eğer bir maslahat var ise kalplerini inşatmak vesaire böyle bir maslahat var ise hoş görü, ısınsılar, e, mahabet şey yaptılar yok verersin sen onun yanında küçük düşürürsün değil. Öyle sen onlara ikram babından olursa bir mahsuru yoktur alimler diyorlar. Dokuzuncu mesele tabii ben bu meseleleri unuttum söyleyeyim. Acele yaptığım için tam yerine göre şey yapamadım bunları. Bunları ben bir zamandır topluyordum da yerine yerine oturtamadım. Ee, bazı meseleler gelir öndedir arkadadır onu idare edeceğiz inşallah. Dokuzuncu mesele sen kurbanı aldın kurban dedik şimdi geliriz inşallah kurban saklam olacaktır sakat olmayacaksın, ayıplı olmayacaktır. Kurbanı aldın, aldıktan sonra o kurban ayıblendi. Mesela kamyonetten indirirken kurban düştü, ayak kırıldı. Kırık ayaklı caiz değil Kur kurban, kurbançası Ama aldıktan sonra sakatlandı kurban bir mahsuru yoktur alimlerle. Çünkü onu sen sağlam aldın. Allah Teala eee la yukallifu Allah nefsen illa vus'aha. Kazayla ne oldu? Bu bir hareket yoktur. Onuncu mesele, kurbanı, benim kurban param yoktur, borç alabilir miyim? Kurbanı borç paraydan alabilir miyim? Alimler diyorlar ki kurbanı eğer borcu ödeme imkanın var ise alabilirsin. Yok ise olmaz. Yani benim bu ay elimde, ki ay, üç ay elimde yoktu, ondan sonra benim olur Verme imkanım var evet bu nimeti kaçırmayayım alırım keserim ondan sonra öderim. Ama ben sene sonra imkanım olmaz biliyorum borc alsam ve altına girelim. Çünkü borcu ödemek daha öyledir başkasının değini var. Biliyorsunuz borculu adamın arkasıyla namazı kılınmaz. Hatta borcu ödensin. Evet bu da onuncu. 11. mesele başkası için kurban kesebilir miyim? Mesela başka adam kesemiyor. Ben kesebilir miyim onun yerine? Evet kesebilirim. Mesela Ahmet kardeşimizin parası yoktur. İmkanı yoktur kurban kessin. Ben Ahmet yerine kesebilir miyim? Evet. Kurbanım hem kendim için hem Ahmet için bir tane daha keserim. Ama bir şartla Ahmet'ten ya. izin almam lazım. Ahmet ben senin yerine kurban kesiyorum. Ahmet diğer ben kabul etmiyorum. Kesemezsin. Kessen de kurban sayılmaz o senin sadaka sayılır. Evet, kesemezsin. İzin alsan kesersin. Ne zaman? Ahmet aciz olduğunda. Yani acizdir. Aciz nedir? Yani imkanı yoktur. Parası yoktur. Ama parası olsa Ahmed'in yerine hiç kimse kesemez. Çünkü onun üzerine mükelleftir. Evet. Bu on birinci. On ikinci mesele. Ben kurban alım. Fakir fukaranın yerine ee, çesme değil, dağıtayım onlara çessiler. Olur mu? Mesela benim burada dört tane arkadaşım kardeşim var. Benim de imkanım var. Bunları çesemiyorlar. Kardeş kurbanınız benden. Ben sizi alayım gidin çessin. Olur mu? Evet olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kurban dağıtmış. Bukhari rivayetinde var. Olur. Yani dört tane kardeşimiz var. Kurban çesemiyorlar. Biz onlar çok kurban alırız. Veririz kurbanlarını gidin çessin deriz. Yem yani parasını veririz olarak, Gidin kurban alın içersin. Bu olu. Evet, 13. mesele kurbanda müstehap olan meseleler nedir? Müstehap olan. Yani müstehap nedir? Daha afzaldır. Bu şeyler olsa onda. Vacip değil yani. Sünnet gibi bir şeylerdir. Nelerdir? Kurban en pahalısı olacak. Ne kadar pahalı olsa o kadar. Şimdi sen gidiyorsun bir ee, yer alıyorsun. Ne yaparsın? En iyi yer alırsın. E sen kurbanla ne alıyorsun? Tabi cennette yer alıyorsun. Parana göre cennette yer alırsın. E cennette parayla yer alınır mı? Hayır. Neyden alınır? Emelden. E amel yen bedeni olur, yen fiili olur. Emeli bedeni, yen mali amel var. Mali emel nedir? Paranla emel yapıyor. İnfak ediyorsun. Kurban da nedir? Mali emeldir. Sen ne kadar pahalı kurban alsan, o kadar afzaldır. Ne kadar kur kurban şişman olsa, şey olsa yani, e çulalı, etli, butlu, böyle dolgun olsa, o kadar nedir? Kurban, afzaldır. E ne kadar kurban sevimli olsa, Mesela öyle bir kuzu aldın ki o koç aldın ki ya bunu yazık olur bunu kalsa biraz yanımızda böyle o kadar daha afsaldır sünnettir. Evet kurban almak e, kadın. kadın kurban çezse şimdi bir madde var bu öne gelmiştir ama ben yerlerini değiştiremiyorum. Kurban alsak dedik on son günde insan tüyünden saçından tırnağını alamaz. Kadın da üzerine kurban var. Eğer kocası yokysa, kocasından ayrıysa mesela ise o kadını da üzerine kurban keserken kadınla erkek eşittir. Onlar da tırnaklarını 10 günde alamazlar. Ne zaman kurbanlarını kesler? Ondan sonra tırnağını, saçını, etek tıraşı yapar. O 10 günde yapmak olmaz. Evet. 15. Ee, mesele eee Deve ve inek. Olur mu kurbanda? Olur. Deve ve inek olur. Neden olur? Bunlar da en afzaldır. Ona da geleceğiz şimdi. Deve ile inek olur mu? Olur. Ortak olur mu? Deve ile inekte de olur. Devede yedi tane yani daha az eee İnekte beş tane. Devede yedi tane, inekte beş tane. Bu nedir? Ortak olur. Az olabilir, çok olmaz. Evet. Ee, bir tane bizimle şey kaçıncıdır bu? On altıncı. Eyüp Senoları takip et. Bak on altıncı mesele nedir? Ee, diyor ki biz bir dev aldık. yani bir inek aldık. yani de bir şey aldık. Tosun mu diyorlar? Tosun aldık. Beş teneye, dört teneyiz. Beşinci gelmesi lazım. Beşinciyi bulamadık. Bir tane dedi ben sizinle beşinci katılıyorum ama ben kurban niyetiyle katılmıyorum. Et niyetiyle katılıyorum. Olur mu? Olur. Alemler düle bir mahsuru yoktur. Et niyetiyle katılsa da bir mahsuru yoktur. Onu çesebilirsiniz. Evet on yedinci mesele. Kurbanın derisini satabilir miyiz? Hayır. Alimler diyorlar, satılmaz. Kurbanın derisi kurbana dahildir. Ne yapacaksın? Yen yani kendini kullanacaksın. Yen yani tasadduk edeceksin. Onun için Hazret Ali'den rivayet var. Resulullah diyor, beni emretti. Bir deve çersin onun için. Etini de e, kemiğini de e, e, etini de ve derisini de sadaka edin. Evet. Bu da Buhari üstünde geçiyor. Derisi olunmaz. Derisini sadaka 18. mesele derisini kendine çevirebilirsin. Tasadduk da dedir. Ne yapabilirsin? Edesin. Hediye de verebilirsin. Dostuna. Aynen etkibidir gibidir derisi. Ama kullanabilirsin de onu. 19. mesele Fekire kurban eti geldi. Bunu satabilir mi? Satabilir alimler diye bir mahsuru yoktur. Çünkü sen verdin fakira, fakir et yemek istemiyor. Başka ihtiyacı var. O eti satabilir bir mahsuru yoktur. Yirminci mesele kurban etini dağıtmak için e, cemiyetlere e, yani de kuruluşlara Verip onlar dağıtsın bizim için. Mesela bir günde İslami kuruluşlar var. Mesela Türkiye'de sen e, bizim mahallede bizim semte fakir yoktur. Başka semtlerde var. O kuruluşlarda gidip fakirleri buluyorlar. Özellikle dağıtıyorlar. Yen de ne yapıyorlar? Başka ülkede gidip dağıtıyorlar. Olur mu? Olur. Alimler diyorlar başka ülkeye vermek için bir şart var. Kendi ülkende fakir olmasın. Yen yani kendi ülkendeki fakir Acından ölmüyor, başka ülkedeki fakir acından ölüyor. Bugün de mesela Somali'de. insanlar acıdan ölüyorlar. Biz kurbanımızı oraya gönderebiliriz. Bu istisna olarak. Yok her zaman ben gönderiyorum. Çünkü her zaman alimler dünler kurbanlarımızı biz kendimiz elimizden kesmesek dedik en faziletli insan kendi kurbanını kendi eliyle kessin. Kesmesek çoluk çocukumuz bu şairayı görmez. Ne yapar? Her para verirsin gidiyor başka yere kesilir. Sanki kurbandan daha büyümez. Haşir neşir olmaz. Evet. Cilin ee, birinci mesele. Kurbanı keserken ne diyecektir? Kurbanı keserken kurbanı kesen insan e, sahibi ne, diye, ne ne söyler? Diyer, e, Allahümme hâze anni ve an ehli beyti. Aynen Resulullah'ın dediği gibi. Ya Rabbi diyelim. Bu kurban benle benim ve ehli beytimdendir. Ve ya benim ve ehli beytimin yerine çizsin de aynı niyet edilecektir. Evet. 22. mesele hakikaten kurbanı çizsi bir araya geldi. Benim bir akika var hocarıma. Bir de kurban beyramı geldi. Çisini bir arada kesebilir miyim? Alimler de ihtilaf ettiler Bir kısmı cevaz verdi, bir kısmı dedi kişisini bir arada toplayamazsın. Kişisi ihtilaf ettiler. Her kişisinde dört mezhebimizde var bizim. Ama tabii daha afzal olan kurban ayrı keseceksin, hakika'yı ayrı keseceksin. Ama imkanı yoksa çisini bir niyette de çıkartabilirsin. Yani bazı insan var fakirdir. Kurban parasını zor buluyor. E bunu ecirini mahrum edemezsin bunu. Ha, olur. Alimler bu kapıyı açık koymuşlar. Evet. E, 23. mesele e, yok 20. değil e, 23. 22 mi? 23. 23. mesele e, diyor ki 23. mesele diyor ki adaktan Kurban bir araya geldi. Cem edebilir misin? Benim param yoktur. Hakikacı şey, gibi alimler olmaz. Hiçbir surette imkanı yoktur. Kim dedi? Sen adak yap. Ama hakika Allah demiş. Ama adakı sen kendine ferz ettin. Allah ferz etmemiş sana. Onun için o özel ibadettir. Bu özel ibadettir. Yapamazsın. Eyidir bir tanenin üzerine adak var. Kurban da geldi. Hangisini yapması lazım? Hayrül birre acil. Sen adaklı kesip Kur'an'ı ve kurbanı ne mehrim olma senin cazandır o. Adak söz vermiş Rabbil aleminin sözünde duracaksın. Adaklı kesileceksin, kurbanı tecil edeceksin. Evet. <gülüyor> e, 24 mi oldu şimdi? Bende bir yanlış var numarada galiba. 22. iki sefer yazmışım. 24 mü? Sen takip et o 24. 24. E, ehl Ölen insanlara kurbanı çesebilir miyiz? Pardon, ölen değil. E, 24. E, ehlibeytin bir kurban ehlibeyte yeterli mi? Evet, alimler düller yeterlidir. Yani baba çesti, bütün evletlerinden ne düşüyor? Hüküm düşür. Hanımından, evladından hüküm düşür. düşüyor. Evin reisi kurbanı keser, diğerleri kesmez. Olardan hüküm düştü. Ha dediler biz kesiyoruz, o ziyadet kervidir, o fazla. Ama şer baba kesti, çocuk hanım filan olardan hüküm düşüyor. 25. Bir tanenin üç hanım varsa, yani üç hanım varsa, yani dört hanım varsa, bunlar nasıl yapacak? O da bir kurban yetiyor. Allah taala. Dört evlilge izin vermişse bak zorluk da çıkartmamış yani bir kurban yeter olarak. Evet yani bir diğer ben dört tenelilerin dört kurban nereden bana para? Allah Teala onun da kolaylığını göstermiştir. Bunu da kendinize batılardan alarak şeytanına alarak ücret göstermeyin diyor. Evet 25. 26. Evinde besleyen insanlar var. Ne diyorlar Türkçe'de? E, beslemiş, yetim beslemiş. E, himayasında, bulunan... himayasında bulunan insanlar var. Yani o, onlardan mesuldür. Mesela yetimdir, beslemiş. Yani e, hizmetçidir evinde, kimsesizdir, besliyor, olan imkanları yoktur. Niyet etse, bunlar için de halimler, diyorlar, geçerlidir. Çünkü o, ondan, o mesuldür. Oların üzerinde mükelleflik Kalkıyor. Evet, 27. mesela, mesele. Eğer bir evde bir evde bir grup kardeş var ise bunlar kaç kurban kesecekler? Burada alimler içiye bölmüşler. Eğer bunlar müstakil evleri var ise her çeşit müstakildir. Bir kurban kesecekler. Eğer aynen evde oturursalar, bir evde oturursalar, meselen Bizim eskide de öyleydir. Mesela bir tane evlenirdir. üç kardeş, üç kardeş, evler cenişidir. Hepsi bir evde otururlar. Bular için bir kurban yeter. Mustakil işleri de olsa. Çünkü bir kapıdan yürürler, bir tenzerede yemekleri düşürür. Bular için bir kurban yeter. Ama ayrı ayrı evleri var ise, mustakil işleri var ise, bunlar nedir? Her ayrı ayrı kurban çekeceklerdir. 28-28 Çoluk çocuğu bu babanın evliyseler. Başka evliyseler. Bunlar ne olur? Eğer diyor ki babanın evinde oturursalar dediğimiz gibi baba evliyseler babanın kurbanı olarak yeter. Anladın mi? Eğer ayrıysalar onlar zaman kurban kesmeleri olanın üzerine ötür, düşüyor. Her şey kendisi kesmesi lazım. Babasının ona geçmez. Eğer alimler diyorlar ki Subhanallah dinimizin nimetine bakın. Alimler diyorlar ki baba üzülse çocuk benden ayrıldı diye, müstakil oldu diye gidip kendi başına kurban üzülse bile baba diyorlar ki kurbanı bıraksın kesmesin babasının üzüntüsüne sahip, e, sebep olmasın. Çünkü ne uffin. Eğer seni müşrik ise baban ama şirkte itaat etme ama olara iyi geçin. Bak burada bir sünneti diyor bırak babanın çesmesine yetin eğer o babanı üzüyürse. Evet bu da fıkıh kitaplarımızda var elhamdülillah. E, 29. mesele. Namaz kılmayanın kurbanı kabul olunur mu? Bu da güncel bir meseledir. Eğer biliyorsunuz el sünnet namazda namaz kılmayan kafirdir. İnkar eden kafirdir. Ama tembellikten kılmayan ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş tembellikten kılmayan da madem Allah'ın semboldür, namaz dinin direğidir, olması olmazıdır. Tutmuyorsa kafir olur. Ne zaman tövbe etti başladı kurtarır kendisini. Bir kısmı alimler dediler hayır. Eğer bazen kılır bazen kılmıyorsa tembellikten ama inşallah kılarım diyorsa bazen cumaya yani kendi bir şey gösterirse bu çafir değil büyü cünahtedir işi tehlicedir yani aşı ata ataşın çukurun tarafında dönmüş gibidir burada da ihtilaf ediyor eğer çafir gören mezhepler onun kurbanı kabul olmaz yani ne ne namaz kılıyorsun? ama çafir görmeyenler ha kurbanı kesilir. ama namaz önemli bir mesele olduğu için yani e, vallahi yani namaz, bir de namazı ida etmeyen kurbanı niye hediye ediyor? Yani aynen bu zenginlere benziyor. Adam amel yapamıyor, parayla Kur'an bastırıyor, kitap bastırıyor, fakir, fukara ve cami yapıyor ama kendisi yan gelip yatıyor. Bu kurtarır mı? Tabii bu Allah'a kalır ama namaz meselesi ayrı bir meseledir. Namaz sen Allah-u Teala ile anlaşma yapıyorsun, İslam'a girdin imza atıyorsun altına. Beş şerti kabul ediyorum. Sen nasıl namazı dersin ya tamam ya Rabbi ben bu namazın yerine bir çizami yapsam? Böyle bir pazarlık şantımız yoktur. Onun için namazı kılmayan kurbanı kesmek, orucu tutmak, zekatı vermek yani bu bir düşün, insan düşündürülmesi lazım. Ne kadar o mezhebi namaz kılmayan şafir diye ne kadar isabetli bir mezheptir o. Tabi delilleri var burası yeri değil. Evet 29. mesele 30. E, mesele e, ne diyecektir e, kurbanı keserken? Dedik besmele'den tekbir. Besmele nedir? Vaciptir. Yani bismillah diyeceksin. Vaciptir. Tekbir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah demek nedir? Bu sünnettir. Desen olur, demesen de olmaz. Ama nedir? Besmele şarttır. 31 mesele Ölüler için kesmek olur mu? Alimler diyorlar olur. Bir şeyi yoktur. Ölüleri kesmek için bir mahsuru yoktur. Kesebilirsin. Yani de ölüleri kendi ashiyanla, kendi kurbanıyla katabilirsin. Diyorsun bu ehli beytimden Canlıları ve dirileri diyeceksin. E, ölüleri diyeceksin. Yani ben babam vefat etmiş. Ne yapacağım? Ben o Ali Beyt'in babamın da yerine niyeti katarım. İnşallah alimler diyorlar. Olur. E, i̇yidir. Meyyit vasiyetti benim için kurban kesin. Meyyit vasiyetti benim için her sene kurban kes. Yani kesin. Bir kat sefer kesin. Yani bir sefer kesin. Burada alimler diyorlar ki eğer öldükten sonra meyyit üçte bir biliyorsunuz. Üçte bir varasaya verir. Üçte birin tasadduk eder. Üçte biri kendisinindir. Eğer kendisinin malı kalmışsa tabi kendisinin malı da ne olur? Öldükten sonra varasaya dağılır. Eğer üç, hiç malı kalmadı adam da var. Ölmeden önce dağıtır malını. Bu biraz cahilcedir. Dağıtır malını Ondan sonra ne olur? Evletleri, bu adamın malı kalmadı. Vesiyet etse bile o vasiyeti geçersizdir. Vacip değil çocuklar üzerine çessiler. Çünkü malı yoktur. Üçte bir malı yoktur. Çesseler onlardan bir ikramdır. Anlatabildim mi? İşte alimler diyorlar, oğul çesse, çocukları çesse ondan o bir ikramdır. Ama müstehab olan nedir? Baba için kesmektir. Çünkü bu nedir? Bir. İyilikten olur. Çünkü baban öldü, bir valideyn dediğimiz baba, anaya iyi geçinmek hayatta değil. Hayatta öldükten sonra. Hatta alimler de öldükten sonra daha önemlidir. Deme benim babam öldü artık ben mükelleflik kalktı. Babamı son nefese kadar iyi baktım. Aslında sen ölene kadar. Höküm geçerlidir. <gülüyor> Baba öldükten sonra iyilik yapmak daha afzaldır. Neden? Çünkü onun ameli defteri kapandı. Bir senin tarafından açıktır. Ne kadar sadaka versen ne kadar onun defterine işliyor. El ceza'u min cinsil amel. Kabana koysan önüne o Sen eğer yapsan senin de çocuğun sana yapar. Amel şeyin cinsindendir. Ceza cinsindendir. Sen iyilik yapsan önüne de iyilik gelir. Evet. 33 ee, üç mü? Attuz üçüncü mesele bir dene de bir ülkede yaşıyor o ülkede şer'i kesme yasaktır. Yani yoktur. Yani adam bir ülkede yaşıyor. Kendisi kesemiyor. Ama kasap da bulamıyor. Çesin İslam'ın kurallarına göre. Bugün de Avrupa'da birçok ülkesinde böyledir. Gerçek elhamdülillah şu anda Avrupa'da Müslümanlar da öyle yayıldır. Mazbahalarını bile kurdular. Attuz söylemce yok huydur. Eğer bir böyle insanın başına müşkülat geldi bir mahsuru yoktur. Parasını gönderir Müslüman bir ülkede kestirir. En önemlisi de kendi akrabasına, kendi ülkesine parayı gönderir. E, Attuz mesela mesele bir tane istiyor kurban keseceğim. Ben niyetlendim, kurban keseceğim bu sene. Ne yapmam lazım? Zulhücce ayı. Hac ayı. Zulhücce ayı. Cirer cirmez. Birinci günden ben ne yapacağım? Saçımı, bütün bedemdeki kıl, tüy, hiçbir şey almam. Dokunmam. Büyüğüm, her yerimi tutarım. Tırnağımı kesmem. Bir derim var, kopartmam. Olduğu gibi kalırım. Kaç gün? Kurbanımı kesene kadar. Yani on buçuk gün. He? Kurbanımı kesene kadar. Kurbanımı kestim. Bu iş bitti. Ondan sonra benim için serbestti. Bu da nedir? Hadiste ee, geçtiği gibi. Şimdi hadisi okumayalım. Zamanımız daraldı. Bu on, on, gün, on gün geldi Resulullah s.a.m. diyor zannınızdan bir şey almayın kadın erkek bunda nedir? eşittir dedi. Ama sadece kurbanı kesen. Mesela ben ailem çeker sürün benim ailem alabilirler tırnaklarını kesebilirler. Çocuğum taraşı olabilir. Bir mahsuru yoktu. Ama sakal taraşı değil o hanamdır. Evet. Eee 35. 35. eee Bu 10 günün içinde ne yapabilirim? Bunlar hariç her şeyi yapabilirim. Bazileri diyorlar işte parfüm süremezsin, kadına tokunamazsın. Öyle bir şey yoktur. Ummu Selemen'in hadisinde, geldiğinde Resulullah'ın hadisinde diyor ki bunları yapamazsın. Tırnağın derin e, tüy kıl alamazsın. Onun haricinde bir şey, bir mahsuru yoktur. 36 mesele ee, ehlibeyti ne diyor? Alır. Bir mahsuru yoktur. Ehlibeyt alır. Bir mahsuru yoktur. 37. mesela mesele bir tane bilmedi, unuttu. Unuttu, kalktı gitti berbere. Yani etek tıraş yaptı, yani dırnağını çesti. Aa, Sonradan hatırladı. Bilerek değil. Nedir üzerine? Allahu <gülüyor> amma bilerek değil Allah Teala nisyanı bizim ümmetin üzerinden hükmünü kaldırmıştı. Bilmedin ondan sonra olduğun yerde kalarsın. Oruçta da bilmeden yesen nedir? Allah'tan bir ikramdır sana. Bunda da aynendir. Bir farkı yoktur. 38. bir dene bilerek aldı. Bu günah işlemiş olur. Bunun kefareti var mı? Hayır. Bunun kefareti istiğfar, tovbedir. Sadık bir tövbe. Çünkü Resulullah'ın emrine karşı gelmişsin. Bazı insanlar zannediyorlar koyunun tüyünden tırnağından alınmaz. Hayır ilakası yoktur. Bu çeşenin insan oğlunun tüyünden tırnağından alınması. 39. mesele Hacı hacıya kurban olur mu? Aslında hacı ve hacı olmayan için kurbanın hükmünü dedik. Sünnet-i Hacı için kurban yoktur. Çünkü hacin zaten şairinden bir kurban var orada. Hac kurbanı. O haç kurbanını kesiyorsun. Onun haricinde ben bir kurban keseyim. Bazı alimler cevaz verseler de ama bunu kimse ümmetten yapmamış. Delilleri çok zayıf kalıyor. Olmaz. Orada sen kendi haç rükunlarından kurban kesmektir. Onu yapıyorsun. Evet. Kırkıncı Moldayı. Ee, kurban neyden olur? Ne hayvandan olur? Behimetul En'am. An Behimetul anam. Fıkıh kitaplarında geçen nedir? Deve, inek, sığır yani inek e, tosun, bir de keçi, bir de koyun. Ha? bu bu bulardan olur Bular, en bulardan başka olmazdır evet bularda da koyun altı aylık olması lazım kesi bir yaşında olması lazım inetçi yaşında deve beş yaşında olması lazım deve de beş yaşında olması lazım bunun küçük olsa yaşları olmaz. Evet. En afzal dedik nedir? Keserken en faziletli ben geldim imkanım var. Soruyorum hocaya hocam en faziletli naksıdır devedir. Taç başına bir deva keseceksin. Baba yiğit en faziletli. Yo deva çok geldi bütceme. O zaman bir tosun çöz. Vallahi Valla tosun da çok imiş. O zaman bir koyun keseceksin. O da çoktur bir keçi kes. Anlatabildim mi? Evet. En faziletli devedir. Eğer yapamıyorsan iştirak olabilir. Yani nedir? İştirak olur. Bunu da alimler cuma namazı hadisinden çıkartıyorlar. Resulullah diyor ki kim ihtisal yaptı? Ha? E, camiye geldi. Hatta neden diyor? Resulullah diyor Cenabetten ihtisal yaptı. Uslu Cenabe. O da nedir? Ne zaman insan gusülü cenabı olur? Böyük hadesi kaldırmak için. Yani insan cinsel ilişkiye girse. Cinsel ilişkiye girmek demek ki cuma günleri sünnettir. Sünnettir. Çünkü burada alimler istinbat ediyorlar. Diyor ki kim yakandı cinsel ilişki gusülünü çıkarttı. Sonra camiye geldi. İlk önce, birinci saatte geldi ele bir deva kurban etmiş. Çinci saatte geldi bir inek. Üçüncü saatte geldi bir koyun. Dördüncü saatte bir tavuk. Beşinci saatte bir yumurta. Azan okundu melekler defteri kapatır. Giderler hutbeyi dinlerler. Sen yazmazlar? Onun için ne kader erken? Buradan bu silsileyi almışlar. Kırk birinci mesele ne meyyub? Kırk birinci bu behimetul en'am dedik diye ve filan bunların haricinde olur mu? Olmaz. At kesemezsin. Tavuk kesemezsin. Kaz kesemezsin. Bunlar nedir? Olmaz. Geçersizdir. Sadece Allah Teala bunların sınırlarını koymuştur. 40. mesele Ben bir kurbanı aldım. Ondan sonra satmak istiyorum. Olur mu? Olmaz. Caiz değil. Çünkü bu kurban alırken bu vakıf gibi bir şeydir. Sen bu kurbanı aldın, vakfettin Allahu Teala'ya. Çaresizsinsin onu. Geri dönmek olmazdır. Onun için aldın bitti. Allah yolunda onu kurmuşsun. O da nedir? Ceri gelinmezdir. Evet, 40. mesele, 43. mesele şartı nedir? Kimin üzerine kurban şerti oluyor? Aslında bunları daha önce söylememiz lazım. Ben zamanım olmadı, toparlayamadım peş peşe bunları. E, şerti nedir bunun? Kimin üzerine şert var? Dört tane şart var. Birincisi, Musulman muktedir olacak. Yani maddiyen imkanı olacak, kurban alacaktır. İkincisi, aldığı Kurhan, kurban behimetül en'amnen olması lazım. Dedik, olar da nedir? Deve, inek, keçi, koyun. Üçüncü, ayipsiz olacak o kurbanlar. Sapa sağlam olacaktır. Onların da şartlerine geliriz şimdi inşallah. Dördüncü kurban şerti zamanında ve mekanında kesilecektir. Bu dört şerti ezberlememiz lazım. Bu zaman, mekan, bunları hepsi o bir sorularda inşallah cevap vereceğiz. Ee, kırk dördüncü kırk dördüncü ayıpler ayıpler nelerdir biz dedik kurban şartlerden birisi kurbanda ayıp olmasın alimler dört tane ayıp söylemişler bunu da hadisten çıkartmışlar dört mezhepte bunun üzerinde ana ayıpler üzerinde muttefiktiler nedir çor apaçuf gözü çor olmasın yani bir gözü tam çordur görmüyor yen gözüne baya su inmiş, yen gözü lekelidir böyle şeydir, yen gözü var bambağızdır, vs. Apaçuk çor oldu, bu kurban kabul olmaz. İkinci bir koyun hastadır, öksürüyor, yen ataşı var, yen bellidir hastadır, işhali var, yen böyle hasta koyun bellidir, bu kurban olur mu? olmaz. Üçüncü, topaldır koyun. Kurban topaldır. Ya bir ayağı yoktur, ya bir ayağı kırıktır, ya bir ayağı sakattır. Eee vesaire açık bir topallık var ise olmaz. Dördüncü, kurban aşırı zayıf olmaması lazım. Yani kurban Koyuna bakıyorsun, iğneye bakıyorsun. Bir şey yoktur, yemek yiyor ama bir deri bir çemik kalmış. Sahibi diyor bunu zaten satsan para etmez. Ha? çessem Çesemiyet olmaz. Çay bunu kurban çeseyim. Sen çimiden alışveriş yapıyorsun. Bu Rabbil alemindir. Onun için bu dört Allah inna allaha tayyibun la yekbelu illa tayyibah Allah tayyib güzel şeyler. Sen çime kurban ediyorsun? Allah Teala. Ya. O zaman ne kadar iyini yapsan o kadar karşı tarafta mücafetini iyi alırsın. Ondan dolayı e, alimler demişler bu dört tane ayıp olmasa olmazdır. İyidir. E, 45. bu ayıplerden hangisi en önemlidir? En önemli ayıpler de alimler demişler ki çordan topal. Bu çizgi çok önemli ayıplerdir. Bunda hiç taviz verilmez. O çizgi de verilmez ama bir çizgi onlardan daha katıdır. Yani bir koyunu gördüğüm, bir gözü kördüğüm, yani bir aya kırıktır, sakattır, ona yaklaşma. Hiç. Çünkü bunlar barizdir. Hasta, zayıf bunlar. Belki bilmezsin nedir. Evet. Ee, 46. Şey, kuyruğu çesik iyisi bir koyunun. Olur ki bir koyunun kuyruğu çesiktir. İster ince düz kuyruklu, ister böyle e, yağlı olan kuyruk olsun. Kuyruğu çesik iyisi o koyunun bunun ayıp sayılır mı? Hayır. Alimler diler Bunun mahsuru yoktur. Çünkü hadiste zikir olmamış. Alimler bunu zikretmemişler. Bir de kuyruk önemli bir yer değil. Koyunun sakatinin olmasına değil, de değil. Etinden de bir şey eksik olmaz. Kuyruk olmasa. Onun için bir mahsuru yoktur. Hatta bazı koyunlar var kuyruksuzdur. Avrupa'da yani başka ülkelerde bazı koyunlar var kuyruksuzdur. Bazı insanlar gelirler soruyorlar. Hocam bu kesilir mi? Bu koyundur acaba? Evet. Kuyruksuz koyun da kesilir. Sonuçta o koyundur. Ne oldu? 47. 47. 47.'de durarım. İnşallah önümüzdeki ders bunu e, tamamlarız. 47. E, şeylerdir. E, 47.'de işleyim. de durarım. 47. de diyor ki eee Kısır koyun, kısır tosun. Mesela bazen kısırlaştırıyorlar. Hatta et versin. Bu çesilir kurban olur mu? Ya kısırlık ayıp mı? Bu kısırlığı kim yapıyor? Sahibi yapıyor. Yani erçaylığını iptal ediyor. Hatta olsun cüclensin şişmanlasın, iyi et olsun. Bunun da bir mahsuru yoktur. Bu ayıp değil çünkü. Yani bu koy bir şey ayıp etmiyor bunda. Bunun bir mahsuru yoktur, olurdu. Ee, 48 de bir bugün durarım. İnşallah önümüzdeki ders tamamlarız onu. O da nedir? Ee, mekruh olan meselelerdir. Yani biz ayıp olan mesele olmasa bunlar olmaz dedik. Bir de mekruh olan. Yani bunlar olmasa daha afzaldır. Onları inşallah işlerdir. Onu da niye işlemedim, durdum. Çünkü ben fıkhı kitaplarından 32 tane mekruh mesele buldum. Bunları da zikredeceğim. Biraz da üzerinde çalışacağım. Çünkü bunlar fıkıh kitaplarımızda var. Bazı, bazı bir kısmı abez gibidir. Bir kısmı da doğrudur. Ondan dolayı hepsini toplamaya kalktım. Hepsini de üzerinde biraz durmak için. İnşallah bir günde bu kadar. Önümüzdeki ders. İnşallah bunu da tamamlarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. O salatu selamu ala seyyidil mursalin.